Bukhari'de gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üç gece çıkmış. Üç gece insanlar onu taklit etmiş. Telaviye arkasında ne yapmış? Kılmış. Daha sonra ümmetine farz olma korkusuyla Allah Resulü ne yapmış? İnsanların içine çıkmamıştır. Daha sonra insanlar ferden, cemaaten bu ibadete ne yapmış? Devam etmiştir. <gülüyor> Ömer radiyallahu anh'ın emirel mümininliğindeyken alifeliğinin yarısındayken Savaşlar bitip biraz ortalık sakinleştiğinde mescide geliyor bir gün bakıyor ki herkes grup grup ayrı ayrı namaz kılıyor. Onları birleştiriyor. Başlarına bir emir koyuyor, namaz kıldıran birini koyuyor ve topluca ilk terarihi ne yapıyor? Kıldırıyor. Bu Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetinde var. Sonradan çıkarılan bir şey nedir? Değildir. İster topluca kılabilirsiniz. İster hatimle kılabilirsiniz. Evet. İsterseniz evinizde kılabilirsiniz, bunuda hiçbir sıkıntı yok kardeşler. Yani illa gelin burada kılıp demiyoruz. Yani burada kılalım, beraber olalım dememden maksat birbirimizi görelim, daha iyi kaynaşalım, haspiyale edelim, dertlerimizden dertlenelim, sevinçlerimizi ne yapalım, paylaşalım. Çünkü Ramazan'dan başka bizim bir araya bir ay boyunca geldiğimiz bir şey yok. Ben kendimi boşa çıkardım. Ömrüm varsa Ramazan boyunca her gün sizlere az da olsa uzun da olsa tefsir dersleri hadis dersleri yapmayı planladım. Gelen olursa bir kişi de olsa yapmaya devam edeceğim inşallah. Ömrüm varsa saatim olsun. Ve bu ayda bir de kardeşlerim teravihinin dışında kadir gecesi vardır ki bu da bin aydan hayırlıdır. Allah bizlere bunu yine yad etmeyi yakalamayı nasip etsin. Ki her mümin bunu zaten yakalar, inanarak sevabını da umarak Ramazan ayını tutar, gecelerini de ihya ederseki, hepiniz öylesiniz inşallah. Zaylen ben öyle biliyorum. Kadir gecesin zaten kaçırma diye bir lüksünüz olmaz. İnşallah Kadir gecesini de hep birlikte ömrümüz varsa yağ dederiz. O da Ramazanın son on gününün tek olan gecelerindedir. Ve kim inanarak Kadir gecesini de yağ dederse Allah Azze ve Celle onun günahlarını geçmiş günahlarını nedir? mağfiret eder. Rabbim hepimize hayır versin. Bir de Ramazan ayında ne vardır? Bir fitre dediğimiz fıtır vardır. Biliyorsunuz zekat malın kirini giderdiği gibi fıtır sadakası da Ramazan ayında bir Müslümanın oruçluyken işlemiş olduğu günahlarına nedir? Keffarettir. Bunu yaşamış olduğumuz toplumda şu an 12.000'de falan açıklamışlar. Kardeşlerim bu ölçüsü şudur: Yaşanan yerdeki işte buğdaydı, kurmaydı, üzümdü, her neyse 3, -3 5 kilonun karşılığıdır. Siz en alttan bunu bu şekilde, en üstten de isterseniz kişi başına bir milyon verebilirsiniz. Bunun üst sınırı yoktur. En alt sınırı 15 lira. Bu sene gelen hesaplara göre doğru olan bu. Ama üst sınırda ne kadar olursa verirsiniz. Bu Buğdaydan,、e, arpadan, şeyden verildiği gibi bunun değer olarak, para olarak da ne yapabilirsiniz? Verebilirsiniz. Ama son zamanı nedir? Bayram namazı kılınmadan bu fitrenin muhakkak ne yapılması? Yerine ulaşması gerekir. Bayram namazından sonra、e, gelen birisi Ey Allah'ın Resulü ben fitir vereceğim dediğinde Ne yapıyor? Senin bu verdiğin sadakadan başka bir şey değildir demiştir. Allah Azze ve Celle hayırla Ramazan ayını geçirmeyi hepimize nasip etsin. Rabbim bizlere mağfiret etsin, arındırsın. Benim diyeceklerim, hatırlatacaklarım şimdilik bu kadar. Zaten bildiğiniz mevzular Allah Azze ve Celle hepimize mağfiret etsin. Hakkı hak bilip ona tabi olan 「そして、私はこのように」<音声><音声>